Bismillahirrahmanirrahim Kevser Suresi Kevser Suresi de Medine'de nazil olmuştur. Bu görüş biraz daha kuvvetlidir. Ama Mekke'de de nazil olduğunu söyleyenler olmuştur. En iyisini Allah bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden üçe kadar. Gerçekten biz sana kerseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana bozul eden şüphesiz ki zürriyet olan işte odur. Enes'ten gelen bir rivayettir kardeşlerim. Ali selamü aleyküm efendimiz. Hap daldı. Sonra tebessüm etti. Başını kaldırdı. Ya kendisine söylendi veya kendisi kendisine niçin gülün, güldün deyince Vesselam, bana az önce bir sure indirildi dedi ve okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana bu eden şüphesiz ki zürriyetsiz olan işte odur. Sureyi sonuna kadar okuduktan sonra dedik Kevser nedir bilir misiniz? Allah ve iyi bilendir dedik. Aleyhisselatü Vesselam O bir ırmaktır. Aziz ve celil olan Rabbim onu cennette bana vermiştir. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. Ümmetler kıyamet gününde ona gelir ve onun katları yıldızlar sayısıncadır. Kullar kendi aralarında tartışırlar. Ben derim ki ey Rabbim o benim ümmetimdendir. Bana denilir ki senden sonra ne yaptıklarını nereden bilecek? Allah bizi o Kevser'den kovulmayanlardan eylesin. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müşterimde gelen bir rivayette aynı bu doğrultuda gelen bir rivayetin sonunda o öyle bir hafızdur ki amel günü ümmetim ona gelir. Yıldızların sayısınca katı vardır. Onlardan bir kul çıkarılır. Ben derim ki Rabb'im o benim ümmetimden. Allah ve Teala buyurur ki: "Senden sonra ne ihtas ettiklerini bilir misin sen?" Ve o oradan uzaklaştırılır. Onlar senin getirdiğinden imtina ettiler denir. Allah Resulü onlar uzak dursun. Onlar uzak dursun der. Rabbim Sübhanuhu ve Teala o nimetlerden, mahrum olanlardan bizleri eylemesin. O kevser havuzundan içen, kana kana içen, o mahşer gününün, o şiddetli gününün terine atan ve Allah'ın razı olduğu kullarından olan o samimi insanların arasına bizleri de koysun. Yaşadığımız şu ortamda şirkin, küfrün, bidatın her türünden bizleri beri buyursun ve orada hüsrana uğrayan orada her nefsin birbirinden kaçtığı nefsi nefsi dediği bir yerde Rabbim bizi rahmetiyle yargılasın. Alhamdülillah. hep Alhamdülillah.